Biraz boşluğu var şimdi. Bir hmm. melaiket isçidu, li Adem'e fesecedu illa iblis ayetinden sonra Kâne minel cinni, yani e, şeytan e, Adem'e secde etmedi ya, Kâne oydı gibi yani o cinlerden mi zaten? Diyor, bir başka ayet. sonra İsra suresinin 61. ayetinde kâle diyor şeytan cevap olarak yani cenab niye secde etmedin dediği zaman cevap olarak diyor ki kâle ve es şimdi burada bir enteresan nokta var cenab meleklere secde edin emrini veriyor değil mi? Nil melaiketi melaikelere diyor ama e, şeytan secde etmedi bu, bu iş nasıl oluyor? Peki. Şeytan secde etmedi diyor. Meleklere secde et emri var. Şeytana secde emri yok ki Kur'an-ı Kerim'de açık olarak. Çünkü minel cinni diyor. Zaten cinci. Ha cinci zaten. Yani cinlerden değil. Cin başka, cin başka, melek başka. E dolayısıyla secde emri olmadığı halde, yani açık olarak secde emri olmadığı halde niye suçlandı, niye tarz edilmişlerden oldu, niye taşlandı? Diye bir yer. Meleklere secde edin dedik diyor. Adem'e meleklere secde edin ve secde secde ettiler. Ama şeytan secde etmedi ve de kovulmuşlardan oldu. hiç kaçındı, çekindi. Ve de minercini cinlerden diyor, diyor. Peki niye suçlanıyor? Yani meleklerden olmadığı halde başka bir varlık olduğun halde merdut oluyor. Niye böyle oluyor? Şimdi onu araştıralım biraz. Şimdi sahnede Adem var, melekler var ve cin denen şeytan var. Bu şeytan hep bilindiği gibi meleklerin hocası yani daha evet. eski ismi Azazi ve e, yeryüzünde insanlardan evvel hüküm süren vardı da onların komandani aynı zamanda e, dolayısıyla büyük bir, bir ilme de sahip bazı ilimlere de sahip meleklerin üstünde bir halde sahip e peki melekleri olan emir onu nasıl ilgilendiriyor Heh. şimdi bunu anlayabilmek için ama emir de kat'i her ne kadar açık değilse de Kahirlerde mi oldu diyor çünkü ya demek dolaylı bir emir var ona yani açık olarak yok ama dolaylı bir emir var. Peki nasıl ve nereden geliyor bu emir? Bunu anlamak için maddenin yapısına inmek lazım. Şimdi mineral e, cinin mi? cinlerden bir. Cinin ana kaynağı ateş, duamsız ateş. Meleklerin ana kaynağı ruh. İnsanların bedensel ana kaynağı toprak. Şimdi, madde oluşumunun daha evvelki halleri kozmik radyasyon, yani şu halinde olan bir akım. Bu alem aslında akımlardan, radyasyonlardan meydana gelmiş bir varlıktır. Şu gördüğümüz varlık, Radyasyonlar geliyor, karbon asitlerin maddeler, hücüler şeklinde geliyor. işte bu to topluluğu derken madde yapım meydana çıkıyor. Eğer şu madde yapıyı büyük bir e, mikroskopla bakmış olsak, milyon kere büyütmüş olsak, bu duruyor ve katı madde olarak gördüğümüz şeylerin hepsini hareket halinde, hareket halinde olan bir varlık olarak görürüz. Ve de gerçek de budur zaten. Bizim gözümüz ancak o kadar onu göremediği için madde olarak görüyoruz. Aslında bütün bu alem, evren hepsi ışınsal bir varlık bir yapıdır. Dolayısıyla bunun tabii çok e, terimleri var. Şimdi onlardan bahsetmiyelim bizde tabiat sözleşmesi için onlarla genel anlamda. Şimdi maddenin aslı kozmik radyasyon olduğuna göre meleklerin de aslı aynı radyasyondan geliyor. Cinlerin de aslı aynı radyasyonundan geliyor, insanın da aslı aynı radyasyonundan geliyor. Ancak bu, bunlardaki değişiklik atom yapılarındaki terkik değişikliği neticesiyle yoğunlaşıyor. Hesapları, nötron proton, proton hesapları değişiyor. Dolayısıyla değişik bir madde, değişik bir varlık, değişik bir ışınsal hayat meydana getiriyor. Şimdi, melek denilen güç, milk kelimesinden, kökünden geliyor. Melek de bunun cemi oluyor. Alemde ne kadar varlık var ise, görünüyor ise hepsi bir melek ile meydana gelmekte. Meleğe sadece şöyledir veya böyledir diye bir şekil çizmek mümkün değil. Mümkün değil. Her oluşumda olan meleğin hali başka. İşte ee, bir melek gökyüzünden yeryüzüne bir varlığı indirir diyor ya işte o varlığın şekline bürünerek indiriyor ve bir daha çıkmıyor yukarıya, o varlıkta yok oluyor, ölüyor. Onun yerine yeni melekler geliyor. Hatta öyle derler ki ya, her yağmur tanesi Bilmiyorum. bir melek indirir Bilmiyorum. aşağıya, tamam. işi biter ve ölür orada. Yenileri, yenileri, yenileri gelir. Dolayısıyla işte radyasyon yani ışınsal varlık alemin temelini teşkil ediyor. Meleklerde değişik bir görünüme görünüyor ve onlar ayrı bir süreye, ruhaniye meydana getiriyorlar, melek ismini alınırlar. Şimdi melekle cinin arasındaki fark ne? Hani ateşten yaratıldı, duansız ateşten yaratıldı. Değil mi öyle cinler. Çünkü e, ateş azamettir. Yani Azizül azizü, cebarul bir isimlerinin toplamından Cin'in ana kaynağı meydana geliyor. Yani cebbar, mütekebbir ve aziz isimlerine dayanıyor. Cin denen, şeytan denen o varlığın gerçek yapısı, yani üç Üsmea'daki tesirini oradan alıyor, yani gücünü oradan alıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir başka denilir, celal tecellisinin hükmü meydana geliyor o halde. Tabi güzel celal çok başka ifadeleri var da şimdi burada kolayca bunu ifade etmek için. Melek, e, meleğin esma düzeyindeki aslı ise Subuh ve Kudüs isimlerinden geliyor. Yani onların da kaynağı Cenab-ı Hak'ın Subuh ve Kudüs'ün ismidir. Yani <gülüyor> neticede ikisi de Hakka dayanıyor. Yalnız zuhura geliş yönleri değişik olduğu için başka başka isimler alıyorlar. Şimdi meleklerde mutlak itaat vardır. Tespih ederler. Yani kumluk hükmündedirler. Ve de kendilerine ne emir verirse, verilirse bunu mutlak yerine getirirler. Melek bu demektir. Kendinden ortaya bir şey koymaz. Belirli bir ilim kendisine verilir. Bir görev verilir. O ilimle o görevi yerine getirir. Bunun üstünde hiçbir şey karışmaz iyi bir şey elini sürmez, Ne için halk olunmuş ise ancak onu meydana getirir. Şimdi, şeytan denilen cin denilen varlığın ise bunların meleklerin üstünde bir değişik hali var. Şeytan da cinde belirli bir şuur var. Melekte belirli kendine ait bir şuur yok. Ancak ne görev verilmişse onu meydana getiriyor, emir edilir. Ama şeytan denilen varlık da az da olsa bir seyhaliyet var, ee, bir muhtarlık var, yani az da olsa kendi başına yapacağı bir iş var, müştakiliyet var. Melekler yapmak itibariyle yani, böyle bir sanki. Yine öyle zaten, Tabii hocalar olmak dolayısıyla bazı onun kendine has güçleri var. İşte <gülüyor> insanın ise bunların da üstünde gerçek bir kişiliği var, gerçek hüiyeti var, halife olması dolayısıyla Hakk'ın bütün makamatının üstünde bulundurması var. Allah'ım, evet. Şimdi, cinler... Şey, enerji. Enerji işte, enerji. Enerji. evet. Enerjiyi, insan <gülüyor> onların tedbir edici büyüde olduğu için veyahut vasıfda olduğu için insanla enerji ancak tatlı sahasına gidiyor. İşte insanda da meydana gelen yani işler, yani, melek Melekler suretiyle tabii meydana çıkıyor. Demin de bahsettik yani melekler meydana geliyor insanda. Onlar da bu şekilde işte. melek aynı yapıdan olmasıdır. Yani ışınsal varlık olmaları neticesindedir. Demek ki bunların üzerinde gerçekten çok çok durmak lazım. Şeytan ve cin ismini alan varlıkların 7.2 getirebiliriz. Kelamını getiriyoruz yani. bir zat var. O diyor ki bir gün şeytanı gördüm. Dedim ki senden Allah'a sığınırım. Dedi ki şeytan da cevap olarak dedi ki ey sen eğer sen benden Allah'a sığınıyorsan ben de Allah'tan Allah'a sığınıyorum. Aa. Devam ediyor. Ey sen şeytan devam ediyor. Eğer sen şeytanın elinden aman diyorsan ben de Rahman'ın elinden aman diyorum. Cevap olarak diyor ki sen ey iblis Adem'e niçin secde etmedin? Mevzulu de burası olmuş. Ey sen beni bırak boş lafla oyalama. Yani niçin secde etmedin bir zaman. Boş lafla oyalama. Eğer sen Allah'ın huzuruna bir gün yol bulur da çıkarsan de ki o biçareyi istemiyorsun zaten. Daha ne diye bahane buluyorsun. Ey sen ben o zaman Adem'in toprağı başındaydım. Yani secde et geldiği zaman Adem'in toprağı başındaydım. Ona bin kere secde toprağına yüzümü sürdüm. Ama sonunda şu sözü işittim. Boşuna yorulma. Biz seni istemiyoruz. Allah Allah. Şimdi gerçekten bu Öyle ee, Seh bin bu hali yaşamış olabilir kendinde. Ve de güzel bir mesele ortaya koymuştur. İbretli bir haldir. O onun yaşantısıdır. Ama bizlere de bir faydası olur. Şimdi Adem bahsi mevzuyken şeytan ve melek bahsini burada bitirelim. Ancak bir şey daha var. Adem'e secde eden melekler hangi meleklerdi? Ha, dünya üzerinde olan meleklerdi. Evet ki secde edenler dünya üzerinde görevli olan meleklerdi. Yine bize de öyle yani kişi kendi şahsında bunları bulduğu zaman kendi güçleridir. Secde edenler yani eksikliğini alınlar ve secde eder. Fakat öyle melekler var ki, öyle güçler var ki, Halun ismini verdikleri, bu melekler ismini verdikleri, bu melekler daha henüz Adem'in ve alemin yaratıldığından haberleri yoktur. İşte bunlar Halun ismini alan meleklerdir. Hatta bir yerde bir ayette niye secde etmedin yoksa sen Halun'dan mısın diye de geçer. Şimdi işte Tırmızı isminde bir hadis kitabında. 2217 sayılı hadis. Bu hadisin e, sahih-i muhari'de ve diğer e, hadis kitaplarında da yerleri vardır. Hükmü vardır. Sahih hadistir. Değişik yönlerde, değişik pasajlar halinde, değişik vakinde ama ana hükmü sabit kalmak suretiyle. Şimdi diyor ki, Resulullah buyurdu ki, diyor Ebu Gureyre naklediyor, Resulullah buyurdu ki, Adem ile Musa delil göstererek münakaşa ettiler. manevi aleminde yani. Musa dedi ki, ''Ya Adem sen o kişisin ki, Allah seni kudret eliyle yaratıp ruhundan sana ruh üfledi. Yani ''Vele Fâhâtü Cîmînul Vâhi'' iknini söylüyor ki, ve sen insanları ayarttın, onları cennetten çıkarttın, dedi Musa Aleyhisselam. Alem Aleyhisselam'a bu sözü söyledi. Alem Aleyhisselam da buna karşılık dedi ki, sen de Allah'ın konuşmak için seçtiği Musa'sın. Gökleri ve yeri yaratmadan önce Allah'ın bana yazdığı bir işi işledim. the yeah. Yaratılmazdan 40 sene evvel bana yazılmış olan bir hükm için beni niye suçluyorsun? Şimdi burada iki mesele çıkıyor. Birinde diyor ki alemler yaratılmazdan evvel yani yer, gök, alemler yaratılmazdan evvel. Diğerinde de 40 sene evvel ben yaratılmadan 40 sene evvel. Bunu nasıl bağlaştıracaksın? Evet, şimdi. Güneşin dünyaya gelen ışıkları, enerjisi, yani aydınlatması yedi dakika sürüyor. Yani güneş yedi dakika evvel doğuyor, biz yedi dakika sonra ancak o güneşin ışığını alıyoruz. Gökyüzünde öyle yıldızlar var ki, nereden nereye geçtik ama, evet. öyle yıldızlar var ki, henüz daha ışıkları dünyaya ulaşmamış fakat kendileri kara delik olup bitmişler. Daha yaydıkları radyasyon, enerji, dünyaya ulaşamamış, gökyüzünde boşlukta uçuyor. belki bir milyon sene sonra dünyaya gelecek onların ışıkları, ışınsal halleri. Fakat onlar çok daha evvel yok olmuş. İşte gökyüzünde olan bütün varlıkların dünyaya olan etkileri vardır. Kutup yıldızının da dünyaya ışığı 40 senede geliyor. Ha, kutup yıldızı da oğlak burcu. Oğlak burcunun mahalli Demek ki Adem Aleyhisselam'ın iç burcu oğlak olacakmış. Yani 40 sene evvel Adem Aleyhisselam'ın orada programı yapılıyor. O program yürürlüğe giriyor. 40 sene sonra aksini yer gösteriyor ve işte ben yaratılmadan 40 sene evvel dediği hüküm meydana çıkıyor. Ha, şimdi birinci birinci haddi bu peki alemler yaratılmazdan evvelde değilse o oğlak burcuna gelmezden evvelki hüküm o sonsuz daha ilerki hüküm yani hakkın varlığı varlığında zatında e, mahpus gibi amada edildiği ne zamanki alemler yaratılmaya başladı uzun yani sürelerden alemler yok evvel bu hüküm yazıldı yani, ayağın sabite denilen bu bütün hükümler yazıldı neticede Oğlak burcuna geldi. Yani kutup yıldızına geldi. Onun yakın hükümleri yakın semaya geldi. Dolayısıyla oradan da dünya semasına inmesi 40 sene işte ay şeydeki hadisteki biri alemler yaratılmazdan evvel biri de 40 sene evvelin bu şekilde. Sure, yaşantısına geçen ve düşmüş olduğu halden kurtulmak için رَبَّنَا زَلَمْنَا اَوْفُسَنَا ayetini okur. Ki o onun halidir o işte. Yani biz nefsimize zulmettik. Nefsimize zulmettik derken buradaki nefis ilahi nefistir. Yani nefs ilahi, gerçek nefistir. Onu unutmak suretiyle ona zulüm olmuştur. O bizim anladığımız manada işte biz ayağımızı sıkıştırdık ona eziyet ettik, aç kaldık buna eziyet ettik, zulmettik falan o nefis değildir, o zulüm o anlamda değildir. Gerçek varlığını unuttuğu anda e, emaneti sırtından atmış olur, dolayısıyla emanete ihanet etmiş olur. İşte bu da ona zulümdür. Bunu idrak ettiği zaman kişi ademiyet içerisinde yürüyor demektir abi. yani ademlik hüviyeti içerisinde yaşantısını sürdürüyor demek. Şimdi, <gülüyor> bir hadiste diyorlar ya hani bir insan ana rahmine düştüğünün 120. günü bir melek gelir, elinde kağıdı kalem işte neyse Cenab-ı Hak bana üktüp yaz der. Melek de Ya Rabbi ne yazayım? İşte ilmini yaz der. Ondan sonra rızkını yaz der. Ondan sonra ömrü Peki daha ne yazayım? Sa'id veya Shakî olacağını yazdı İşte bu 120. günde kişinin bu dört ana direği yani hayatının dört ana temeli atılmış olur. Evvela ilmi ne derecede bir ilme sahip olacak, evetim? Rızkı ne genişlikte bir rızık sahip olacak? Ömrünün uzunluğu ne kadar olacak? Ve Said mi, mi, yani Hak yolunda gidecek mi, gitmeyecek mi hükümleri orada yazılır. Ve bu kesindir, bir daha değişmez, diyor. Ancak biz bunların ne olduğunu bilmediğimiz için iş böyledir diye koyverip bırakamayız. Çünkü kimse kendinin Said mi, Şakî mi olduğunu bilmesi mümkün değil. Kimse de ümit keserek, ben kim. <gülüyor> diyemez. Kimse de ben cennete gideceğim diyemez. Ama latife yoldu der. Başka. O gerçek değil diyor tabii. Hüküm sayılmaz latifedir. Şimdi neticede kişiler kendilerine yazılan bütün ne olduğunu bilmediği için zahirde yapılan emirlere mutlak koyacaklar. Efendim ben işte şakıyım şakıymışım. Niye uğraşayım bu kadar? Niye yorulayım? der. Bilse. Bilse. Diğeri de ben zaten cennetlikim efendim niye çalışayım, niye aç kalayım, niye boşuna bu bir sürü işleri meydana getireyim der ve yine bırakır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Dolayısıyla bunlar bildirilmez kişilere ne olduğu bildirilmez ve zahiri emirlere mutlak herkesin uyması gerektiği için herkes bu emirlere uyar eğer bir kişi Said hükmüyle meydana gelmişse eğer o e, hayatında türlü kötülükler yapabilir fakat son anda öyle bir iş yapar ki Said hükmüyle cennete gider. Hadiste öyle der. Yani kötü bir hükümlü hayatını sürdürür eğer Said hükmüyle gelmişse ce cehenneme bir adım kala döndürülür ve cennete gider. Eğer bir kimse Şakî hükmüyle meydana gelmişse bir ömür boyu Saidlik hiili ortaya koyar Neticede, neticede bir iş yapar, cehenneme gider der. Yani hadis-i şerifte. Diğer bir hadis-i şerifte de Allah ezelde nurunu saçtı. Ruhların üzerine yani, insanlar insanların üzerine nurunu saçtı. Alanlar e, <gülüyor> sahip oldu, anlayanlar da şekavetle kaldı diyor. Yani bunlar kesin oluyor. Kişinin kendi sahip veya şakil oluşumunu değiştirmesi mümkün değil. Ancak bilemediği için Sadece. İslami emirlere de uyması şart. Bunların tabi beyinde birçok açılım yerleri var, değişik halleri var. Fakat bunlar daha uzun meseleler tabi. Allah'ın rahmetinden tabi ümit kesilmez diyor. Ve dua ve zikir birçok şeylere mani olur, önler diyor. Tabi bu çalışmalarında çok büyük yararları var, faydaları var. Ve e, Cenab-ı zaten çalışmaya bağlamış. Yani hepsini evet. muhakkak çalışmaya bağlamış. Ne diyor ki hani e, bu da kesin. Yani insanın çalışmasından başka bir kazancı, hiçbir kazancı yoktur. Dünyada miras kalabilir ama bu işin mirası olmaz. Miras ilim olarak mirastır. Ama kişi o ilmin ucundan tutmazsa, o ilmin hükmünü yerine getirmezse mirasına istifade edemez. Yani Peygamber'e... Beytülman efendim, evet. yani kendi malı değil mi? Tabii. tabii. Evet. Ama işte kullanması, çalışması evet, tabii, neticesinde tabii. kendi özel malı evet. olarak olur ki bu kendine özel mal edindi diye başkası bundan mahrum kalmış olmaz. Evet. Ne kadar çok özel mülkiyet mal olursa olsun, onun sonu gelmez. Dolayısıyla biz de elimizde olan bu güzel, değerli zamanları en iyi bir şekilde değerlendirip gereğin yerine getirirsek kazançlı biz çıkarız. Buraya gelmişken bir hikaye anlatırlar işi masala dökmeyelim de gerçekle ilgili olduğu için anlatıyorum. Yok kardeşim. Bir hocanın bir talebesi var. Zamanlar. Hocanın bir talebesi var mı? Bir müddet hoca talebeyi yetiştiriyor. Bir hayli ilerliyor talebe. Menekül'de nazar edecek hale geliyor. Bir gece rüyasında kendisine sahiplerin ve şakilerin listesini gösteriyorlar. Yani hak yolunda olanların ve olmayanların listesini gösteriyorlar. Bakıyor ki hocasını sahipler listesinde arıyor arıyor tekrar tekrar yok. Bir de Şakileri istesini alıyor. Takılıyor. Gürlük yok ki hocası ortalarda Şakili kıtlığıyla tükümlenmiş. Evet. Evet. Bu evliya adam ya. Nasıl uyumlu? Böyle bir üzüntü içerisinde uyanıyor ki gece rüyasından sonra bir daha uyuyamıyor. Şişiyor gözleri. Eğer diyor hocamız böyleyse biz neyiz? Biz nasılız? Düşün artık diyor. Fakat neticede Ertesi gün hocası bakıyor ki bir değişiklik var. Ne oldu oğlum falan anlat diyor. Senin yani halin ve normal bir hal değil. Yani neyin var? Üzüntün var. Sen, sen neşeli bir insansın. Her zaman böyle değilsin. Efendim işte yok bir şey falan. Dediyse de ısrar ediyor hocası. Çünkü söylemek istemiyor hocasının durumunu. <gülüyor> Tanıyor yani. Aybına gidiyor. Nasıl söyleyebiliyor? diyor. Oğlum korkma şöyle diyor yani. Burada utanacak sıkıntı şey yok. Yani ne varsa söyle. Ne o zaman dök efendiyi akşam mahalle aleminde bir liste liste gösterdiler. Sizin isminizi Şakirler listesinde gördüm. Ona üzülüyorum diyor. Hocam ben gülüyor. Oğlum diyor ne sildin, buyu sildin. Biz onu kırk senedir öyle görüyoruz. Ne zaman diyor. Çok güzel. Ne zaman görürüm ona mı i̇şte evet. gülüyorum. Ya öyle mi hocam falan diyor. Biraz teselli oluyorum ama yine miysin? Bu kadar çalışmanın nedeniyesinde şarkilik hükmü daha hala mevcutsa, daha ne yapılır da kurduğunu bu işten? Ondan sonra bu düşüncelerle tekrar yatıyor, gece manada, bir kitap var ismine Lübbüllü denmiş. Yani özün özü denmiş. bundan sonra onu bir gözden geçiriyoruz ve onun üzerinde bazı işte açıklamalar, izahlar yapıyoruz faydadan faydalanalım. Evvela takdim diye bir başlangıcı var. Var. onun dostluğuna, salat onun resulüne bu risalenin yazılmasına İhya'sının vücuda gelmesinin sebebi şu olmuştur. Hz. Kutbül Aktab ve Şeyh-i Alel-Itlak i Arabi Kütah-ı Mekkiye isimli kitabında hakikate ve marifete dair bazı meselelerin özünü etraflıca anlatmıştır. Ancak eser Arap diliyle yazılmış olduğundan bu dilden mana çıkartamayan kardeşlerimiz için o hakikatlerin gizli bir hazine olmaktan ileri gitmemiştir. Muhalefet etmeye gücümün yetmediği Efendimiz Hazretleri aleyhisselam eserin Türkçe'ye tercüme edilip gizli hazinenin zahire çıkmasını emrettiler. Emre uyan memur mazurdur. Kaidesine binaen imkan dairesinde tercümesine başlandı. Gerektiğinde lüzumlu görüldüğünde bazı faydalı ilaveler de yapıldı. Hakikatte bu hakir elde yazan kalemin atlıcı ile elindeki yay misali olduğuna şüphe edilmeye mesela bir kadeh içkiyle kendinden geçen kimse sarhoşluk halinde bazı şeyler konuşsa o kelam kendi fiiliyle değil, içkinin fiiliyledir. İçki söyletti derler. Üzerinde baygınlık alameti olan kimse bazı sözler söylese cin söyletti derler ve sözü mazur görürler. Evliya hakkın kudret eli Allah Allah. ve kudret dilidir. Nitekim hadisi kutsi de şöyle buyrulur. İza <gülüyor> ahbüptü akde küntü lehu yeten ve lisanen. Kulumu sevdiğimde onun eli ve dili olur mu? Burun belirtildiği gibi olunca bu hakirin lisanında söyleyen o olursa acayip mi olur? Yine ayetteki ve ma ramayte iz ramayte, belakinden Allah erama sekize on attığın zaman sen atmadın Allah atma, Hükmü bu manaya işarettir ve tasdik eder. Ve gene işaretleriyle bu Risale'ye lübbüllün ve sırr yani özün özü ve sırrın sırrı adı verildi. Bu arada hata ve eksiklerimin af ve hoşgörüyle karşılanacağını umarım. Zira insan unutma mahalli değil midir? فَمَا تَعْفِيكِ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّةُ وَاِلَيْهِ مَوَفَّكِيَتْ O'na dayanır ve O'na güvenirim. Dedikten sonra özün özü ve sırrın sırrı Risalesinin açılmasına geçiyor. Ve şöyle başlıyor. Diyor ki Hazreti Şeyh'in Fütuhat-ı açıklamayı arzu ettiği meselelerden biri de Arif hakkındadır. Feyza كَانَ arifu arifen hakikaten فَلَمْ نَتَكَيَّتْ بِنْ مُقَدَةٍ Yani bir irfan sahibi hakikaten arif olduğu zaman bir itikad ile kayıtlanmaz. Şimdi bir irfan sahibi Gerçekten arif olduğu zaman işte evvelki sözlerde de var diye ve iza manası iza o vakti hatırlak ki, ki düşün ki hükmü nedir? fe iza o vakti hatırla ki kâne olduğu zamanda arif o arifen bir arif gerçekten arif olduğu vakit yani sadece arif ismiyle müsemma değil Arif yaşadığı vakit daha evvelde değil Arif ismini yaşadığı vakit işte o öyle bir hale gelir ki fe emniyete kayıtlardan, kayıtlardan sıyrılır. Bir mukadetin belirli bir kayıtla kayıtlanmaz ve hiçbir kayıt altına girmez. Arif olduğu vakit diyor. Buradaki ariften maksat kişinin de bahsedildiği gibi ademiyet hükmünü yaşaması ve bunun kendi üzerindeki tahakkukunu seyretmesi. Yani birinci etapta bunu öğrenmek, ikinci etapta yaşamak, üçüncü etapta da bunu seyretmek. Bu da şimdi başka yönüydü. Yani ariflik hükmünü seyretmek işin neticesi, dolgunluğun, yani kemalatı. Yalnız, Arif ve bir de arif Billah var ayrıca. Şimdi Arif, kendi varlığın hakikatini idrak ettiğinde irfan ehli, yani Arif olur. Yani kendi varlığın neye delalet ettiğini, ne olduğunu, nefsaniyetinin geçici bir varlık olduğunu, hükümsüz bir varlık olduğunu idrak etmesi ve yaşantısını buna göre sürdürmesi, Arifliktir. İşte bu da tarikat hükmünün kemalidir. Yani tarikatın kemali, sınırı yani getirdiği nokta kişiyi arif etmesidir. Fakat tarikatın üstündeki hakikat bölgesi ise arifidillah yani mutlak irfan hükmüne getirmesidir. Ki bu seyir devam ederse buraya zaten gelir. Şimdi arif kendi mahallini, kendi varlığını idrak eder. Kendi varlığının, gerçek varlığının, hakkın varlığı olduğunu